Hey, hey, hey, hey. Hey, up, brother, a my mother There's too many of you Brother, brother There's far too many of you dying You know we've got to find a way To bring some loving here today Yeah, father, father We don't need to escalate You see, war is not the end Love, for only love can conquer hate You know, you know we've got to find a way To bring, bring some love in here today oh, oh, oh. Picket lines Sister. and picket signs Sister. Don't punish me Sister. with brutality Sister. Talk to me Sister. so you can see Talk to me. You can't see what's going on. What's going on? Neler olup bitiyor soran Marvin Gaydi ve tabii bizler de onunla beraber soruyorduk. Evet Açık Radyo burası. Ne, neler olup bittiğini bilemeyiz ama bu Açık Radyo'nun yeni yayın dönemi açılıyor bugün. Açıldı hatta. Bugün ilk günü. 34. yayın dönemimizin. 34. yayın dönemimizin ve onunla ilgili bazı açıklamalar yapacağız Mahir gazla beraber mağir açık gazcici olmanın dışındaki fonksiyon, asıl fonksiyonu yayın. Kolları sıvadım. <gülüyor> yayın koordinatörü olması, onun sorumluluğunda yeni bir yayın dönemi başlıyor. Hadi bakalım nasıl başlıyoruz? İyi başlıyoruz. Önce isterseniz bazı sayılar var elimizde. Her yayın dönemi öncesinde evet. geleneksel olarak verdiğimiz onlar da. Ee, başlayalım ee, Bu yayın döneminde Her hafta toplam 139 Programımız olacak Bu 139 program 201 programcı tarafından Gerçekleştirilecek Yani her hafta ya da 15'te 1'leri katarsak Burada 200'ü aşkın sayıda Programcı dostumuz Bu koridorlarda Evet, koridorlar dediğiniz aslında hani şöyle e, 7 metreye 2 metre <gülüyor> bir alan, da onu da söyleyelim. Alması, terk etmeyi bir türlü başaramadığımız ama mutlaka başaracağız. Yeni koridorlarda olacak ama önemli olan 200'ün üzerinde. Günde de e, 4-5 ortalama konuk geldiğini varsayarsak en sıradan günde bile yani haftada buraya giren kişi sayısı 1200 civarında oluyor. Evet, müthiş bir şey yani. <gülüyor> Onu söyleyelim. Ee, bu yayın döneminde her yayın dönemi olduğu gibi e, yeni programlarımız var. 12 yeni programımız var bu yayın döneminde girecek. Daha önceki dönemlerde giren programlardan ayrı olarak. Daha önceki yayın dönemlerinde olan ama e, tekrar yayına başlayan programlarımız var. 8 tane bunlardan. Yeni ee, programcı sayımızda 15. 15. Evet. 34. yayın döneminde Belki onu da açıklamak gerekir Yeni programcıdan kastımız daha önce Açık Radyo'da hiç program yapmamış kişilerden bahsediyoruz Evet yeniden bir ara verip çeşitli sebeplerle ara verip tekrar aramıza gelmiş olan programcı sayısı ise 11 Yani bu dönem itibariyle ta başından beri bakacak olursak Şimdiye kadar 1027 programcımız olmuş. 13 Kasım 1995 tarihinden. Bu yana evet bu müthiş yana. bir şey. 900'ün üzerinde de programımız olmuş. Yani bir çeşit Gines'e oynamıyoruz ama bir çeşit rekordur. Yok, öyle bir rekor denememiz yok ama e, hoş bir şey tabii. Yani yaratılan içerik açısından. İçerik zenginliği açısından evet. Peki ilk programın e, biraz sonra aslında. ilk yeni programdan bahsedelim. Aslında biz e, çıktıktan yaklaşık bir yarım saat sonra e, girecek. Son derece e, ilginç bir program olduğunu düşünüyorum ben. Inside Outside isimli bir program. İçeride ve dışarıda diye çevirebiliriz. Ekrem Edi Güzeldere tarafından hazırlanıp e, sunuluyor. Pazartesileri 10.30'da bu program. Ve aslında ilginç taraflarından bir tanesi de Açık Radyo'nun İngilizce bir sözel programı. Başına Türkçe bir özet olmakla beraber aslında İngilizce ve bunun böyle olmasının da sebebi... ...Türkiye'de yaşayan tırnak içinde yabancılar, yani kasıt işte burada çalışan gazeteciler, akademisyenler vesaire gibi insanlar... ...bu programa konuk olup Türkiye'nin gündemine biraz da yine tırnak içinde dışarıdan bir bakış sunacaklar. Evet, özellikle de Türkiye'nin son 10-15 yılda geçirmekte olduğu tırnak içinde evrim tarafına bakılacak olursak özellikle İstanbul'un da çok rağbetli olan bir metropol olduğu göz önüne alınırsa işte bienalleriyle konser, festival ve diğer şeyleriyle çok sayıda yabancı konuk Sık sık Türkiye'yi ziyaret etti, özellikle de İstanbul'u göz önüne alınırsa bu hakikaten iyi bir perspektif verecek. Bize. Evet, e, hızlı bir başlangıç yapıyor program. E, eski Avrupa Parlamentosu üyesi Josla Gendak bugün konuk olacakmış aldığımız duyumlara göre. Inside Outside Türkiye'nin iç ve dış politikası Türkiye'li ve yabancı uzmanlar tarafından yorumlanıyor. Pazartesi günleri 10.30'da 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Ekrem Edi Güzel'de. Evet pazartesiden devam edecek olursak pazartesileri bir yeniden programımız var. Peri Efe ve Ahmet Akşit'in hazırlayıp sunduğu fikri takiple dönüşümlü olarak Yol Geçen Programı yeniden açık radyo. Evet bir dönem katılmıyor. ara vermişti Yol Geçen Programı. Şimdi eski yerinde pazartesi günleri saat 15.35'te 15 günde bir devam edecek. Evet hayati ve kita kitabî patikaların kesiştiği yol ağızlarında ayaküstü konuşmalar diyoruz onalım. Açık Dergi'de de yeni bir köşemiz, yeni bir program var pazartesileri. Efektif Pass. Evet, Volkan Ağar, Açık Radyo ekibinden Volkan Ağar ve Utku Göker Küçüğün hazırlayıp sunduğu bu köşede e, aslında Açık Radyo'ya has bir spor köşesi diyebiliriz. E, i̇ktidar odaklarının gündemine hapsolmadan spor gündemi e, verecek bu programda. E, şimdi belki onun kısa cingılını dinleyebiliriz. <Gülüyor> Efektif Pass Hazırlayan ve sunanlar Volkan Ağır ve Utku Göker Küçük Evet böyleydi Efektif Pass bir yeni bir program başladı açık dergi içinde de salıya geçersek Radyoaktif Serpinti programımız devam ediyor ama burada bir programcı artışından bahsediyoruz. Programcı enflasyonu söz konusu Volkan Artunç'a Mert Öztekin'de eklendi bu dönem için. Evet biliyorsunuz bu caz ağırlıklı ama türler arası olarak nitelenen bir program. Artık e, eski e, Açık gazte ekibinden Volkan Artunç'la Mert Öztekin'in yeni Açık gazte ekibinden Mert Öztekin. Bu benim dikkatimden kaçmış mesela <gülüyor> ilginç bir ortaklık evet ve gelelim e, yeni programa Salı günleri 47 Tel 2 El. Evet Zeynep Öykü Yılmaz bu programında e, hazırlıyor. Arpın sesine karışan öyküler alt başlığıyla. E, hafta içindeki bu 14.30'daki klasik müzik kuşağımıza e, yeni bir eklenti. Orada daha önce Aykut Köksal'ın programı vardı. Orada bir gün ve saat değişikliği olduğunda da gir gelle bildiririz ama klasik arp üzerine e, güzel bir program olmasını bekliyoruz bunun da. Şimdi ...onun teaserına kulak verebilirsiniz. 47 tel 2 el Arp'ın sesine karışan öyküler Hazırlayan ve sunan Zeynep Öykü Yılmaz Salı günleri 14.30'da 94.9 Açık Radyo'da Salı'ya devam edersek bir yeni programımız daha var Salı günleri. 15.35'te başlayacak haberlerden sonra Balık Gözü adını taşıyor Eskiden, eski programcılarımızdan Seçil Türkkan. Medya ve Nefret Söylemi programıyla yeni bir programla. Evet Türk Balık Gözü, Gözü programının alt başlığı Medya ve Nefret Söylemi. Bu nefret söylemi konusu aslında bizim de uzun süredir e, üzerine durduğumuz daha geniş yer verebilsek ne iyi olur keşke şeklinde aramızda da konuştuğumuz bir konuydu. Hayati önem taşıyor medya eleştirisi açısından ve her bakımdan. Evet o yüzden bu programda bize e, umuyoruz ki e, bu bakışı sağlayacak getirecek. Yani medya başta olmak üzere hayatın her alan alanına nüfuz etmiş olan nefret söylemi konusunu konuklarıyla birlikte ele alıyor. Balık Gözü Medya ve Nefret Söylemi Salı günleri 15.30'da 94.9 Açık Radyo'da Hazırlayan ve sunan Seçil Türkkan Evet medya ve nefret söyleminden sonra salı günleri bir başka yeni program daha var. Aslında orada o yeni programı söylemeden önce bir saat değişikliği var. Belki onu söylesek daha e, iyi olabilir. Daha önce perşembe günleri olan sanat kafası programı 15 günde bir e, olarak artık salı günü saat 16'da ve yeni bir programımız ile de dönüşümlü. E, yine 15 günde bir, bir yeni program bu. İnceden Kültür ismini taşıyor. Evet bunlar da kü kültürel incelemeler kültlere karşı, kültlere karşı alt başlığını taşıyor. Kült adlı dergi çıkaran ekipten Mesut Varlık, Eda Çaça ve Gökhan Aslan kültürel incelemeler ağırlıklı konular üzerinde e konuklarıyla da sohbetler gerçekleştiriyorlar. İnceden Kültür yeni programlarımızdan bir diğeri. İnceden Kültür Kültürel incelemeler kültlere karşı 15 günde bir, salı günleri 16'da 94.9 Açık Radyo'da Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık, Eda Çaça ve Gökhan Aslan. Bir saat ve gün değişikliği daha bildirelim. Salı günleriyle ilgili olarak. Ha, söyledik onu söyledik zaten. onu sanat kafasına ama tekrar Sine söylemekte. Madra, Ece, Ekşi ve Tuğçe, Altun nicedir yapmakta oldukları kuramdan bağımsız Turfan'da fikirler alt başlıklı program. Daha önce Perşembe 11.30'daydı bu yayın döneminde Salı öğeden sonralarına yerleşti gene 15 günde bir Evet Salı günü bir yeni programımız daha var Evet 16.30'da her hafta Şeffaf Saatler ismini taşıyor bu program Oya Özarslan, Hande Özhabeş <gülüyor> ve yine açık gazete ekibinden, ekibinden de Muratcan Tombil tarafından hazırlanıyor ee, ...şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik üzerine konuşmalar alt başlığıyla. Ee, aslında geniş kapsamlı bir projenin radyo ayağı bu program. Ee, konferansları ve yazılı yayınları da içeren bir projenin radyo ayağı. Ee, 52 hafta boyunca devam etmesi öngörülüyor. Enerjiden askeri harcamaya çok geniş bir yelpazede... ...şeffaflık kavramına günlük hayatta da rastlıyoruz. Ee, en azından olmadığını burada biz kendi aramızda da konuşma fırsatı buluyoruz. Bu programda bu konuları ele alıyor. Evet çok önemli bir konu. Şeffaf saatler, şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik üzerine konuşmalar. Her Salı 16.30'da 94.9 açık radyoda. Programı hazırlayanlar: Oya Özarslan, Hande Özabeş, Murat Can Tombil. Evet, hala salıdayız. Bir yeni programımız daha var. Bir süre devam edecek ama yeni bir program. İran'dan Sesler. Riks Teten ve altıdan sonra tiyatro. İsveç'teki bir Riks Teten. Ee, yani kraliyet tiyatrosu aslında. Evet. Riks Teten. Onun, baş, onun başlattığı, yürüttüğü ve Fransa'da, Almanya'da, İsveç'teki çeşitli radyo ve tiyatro kumpanyalarıyla... Eş zamanla aynı zamanda Türkiye'de de altıdan sonra tiyatro ekibi tarafından radyoya taşınan bir proje bu. Sekiz oyun açık dergide yayınlanacak. Bu oyunlarda tabi İran'daki gerçek hikayeler e, üzerinden oyunlar. Yazarları anonim tırnak içinde anonim veriliyor. Çünkü yazarlarına başlarına kötü işler gelebilir öyle verilmesi e, Son derece çarpıcı ve önemli bir proje. Sekiz oyun açık dergide olacak bu yayın döneminde. Ee, onu da çınklına kulak verebiliriz. İlki de 25 Ekim'de onu hatırlatalım. İran'dan sesler. İnsan hakları, insan hakları. İran'dan sekiz gerçek hikaye radyo oyununa dönüşüyor. Salı günleri saat 18.30'da Açık Radyo'da. Evet oldukça yoğun bir salı günleri dönemine giriyoruz anladığım kadarıyla. Epey yeni programımız da var. Açık dergi köşeleriyle beraber evet. Köşeleriyle beraber salı günleri son bir yeni programımız da Matbuat Dünyası. Bu da açık dergi köşesinde e, açık dergi içinde bir dergi programı. Evet ağırlıklı olarak e, dergiler üzerine bir program. Dergi içinde dergi belki diyebiliriz böylece. Mesut Varlık hazırlık hazırlayıp sunuyor. Evet, bunu. İnce'den Kültür Programı'nın ekibinde de yer alan Mesut Varlık hazırlık sunuyor. Şimdi onun jingle'ına kulak verelim. Matbuat Dünyası. Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık. Evet, yeni yayın dönemini takdim etmeye, sunmaya devam ediyoruz. Mahir İlgaz'la birlikte, bendeniz Över Madra. Çarşamba gününe geldik. Yeniden bir programımız var. Testi Kırılmadan. Evet, Testi Kırılmadan aslında Açık Radyo dinleyicilerinin aşina olduğu bir program. Ali Rıza Tiryaki ve Cem Melikoğlu'nun hazırlayıp sunduğu. Daha önceki yayın dönemlerimizde de Yer alıyordu bu program. İş sağlığı ve iş güvenliği konularını detaylı bir şekilde konuklarla beraber ele alıyor program. Ve hatta programdan daha önceki programdan en azından bir kitap bile çıkmıştı. Son derece başarılı bir kitap bile çıkmıştı. Bizim web sitemizde bununla ilgili yazılarda var. Aynı isimli bir kitap. Testi kırılmadan ve Türkiye'de gerçekleştirilen ilk iş güvenliği ve işçi sağlığı uluslararası kongresinde de bu kitap yetişti oraya ve çok evet. hoş bir şey oldu. Yani şimdi açık radyo programlarından dönüşmüş bir kitap daha var. Ve bu devam ederse ki tekrar gündeme geldi bu iş kazaları ve işçi sağlığı problemleri Türkiye'ye çok ciddi en önemli bir mesele. Ee, tekrar Rıza Tiryaki ve Cem Melikoğlu belki bundan da bir kitap daha çıkarırlar. Evet. Ee, çarşamba günü Açık Dergide yeniden başlayan köşelerimiz var. Kurender'de kalanlar e, alttan sonra tiyatro ekibinin hazırladığı tiyatro sezonunun açılmasıyla beraber bu dergi klasiği de geri döndü. Ve yine e, dönüşümlü Çıplak Ayaklar Dans e, isimli program. Hiran Tomasyan tarafından hazırlanan bu da yine dans sezonunda açılmasıyla geri dönen program. Ve Perşembe'ye geçebiliriz. E, perşembe günü yeni bir programımız var. Saat 10.30'da Türler Arası isminde bir program Eras... Türler Arası Edebiyattan heykele Operadan mimariye Sekiz kol sanat seyahati Hazırlayan ve sunan Eraslan Sağlam Perşembe günleri 10.30'da Açık Radyo'da Biraz e, aceleci bir şekilde girdik e, teaser'ımızı ama e, Eraslan Sağlam'ın hazırlığı türler arası Perşembe 10.30'da edebiyattan heykele operadan mimariye 8 kol sanat seyahati alt başlığını taşıyor ve adından da anlaşılabileceği gibi türler arası bir sanat programı Eraslan Sağlam'da Açık Radyo'nun tanınmış seslerinden diyebiliriz keyifli bir program olacağına eminiz. Evet yeni bir programda Perşembeleri Mimarlık Üzerine Açık Mimarlık adını taşıyor Bir süreden beri açık Ön iki Sıfatını taşıyan bir programımız Olmamıştı bu güzel oldu Açık Mimarlık Hüseyin Kahvecioğlu İpek Akpınar Ve Cenk Dereli'nin Genel olarak Türkiye'de şimdi çok büyük bir Tokileşme bütünüyle Ortalığı Bir inşaat sitesi haline getiren bir gelişmeler var. Kalkınma modeli. Bugünlerde mimarlık meseleleri çok en her zamanki kadar ve belki ondan daha da önemli diyebiliriz. Hem konuları hem konuklarıyla e, çok önemli olacağını düşündüğümüz bir program bu Açık Mimarlık. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Hüseyin Kahvecioğlu, İpek Akpınar ve Cenk Dereli. Her Perşembe 11.30'da 94.9 Açık Radyo'da. Perşembe gününe devam ediyoruz. Açık Dergi'de e, yeniden devam etmekte olan bir köşe var. Saat 19 civarı yayına girecek. Sumru Ağürriyenli müziğin başka türlüsü. Müziğin başka türlüsü aslında yine dergi, açık dergiyi dinleyenler tarafından bilinen bir program. Değerli bir program. E, müzikli ve müzik üzerine sohbetli bir program ama biraz formatı genişletildi. Süresi genişletildi. O şekilde bu yayın döneminde devam edecek. Geldik cumaya yeni yayın döneminde bir yeni program var Cuma günü o da yeniden program yeniden program aslında her zaman kış dönemlerinde bizimle birlikte olan önce sağlık programı Hasan Meriç, Beti Gül, Öğen ve Selim Badur'un birlikte hazırladıkları ve Zaman zaman da birlikte sundukları Sağlık konusunda olup bitenler Sevaplar, günahlar Etik olanlar ve olmayanlar Konusunda Önce sağlık programımız Tekrar gündemde evet, Şimdi hafta sonuna geçiyoruz Hafta sonuna geçtik Hafta sonunda da aslında bazı değişiklikler var Yeni programlar var Bir yeniden programımız var Cumartesi sabahları saat 9'da e Mikrodalga ismini taşıyor Begüm Kozak tarafından hazırlanıp e, sunuluyor. Ve bir eklektik müzik. Aslında cumartesi sabahına gidecek müziklerde diyebiliriz. E, belki iki dönem ara vermişti. Şimdi tekrar cumartesi sabahları yayında. Sonrasında da bir yeni programımız var. Evet cumartesi 18'de Dağınık Oda başlığını taşıyan bir program bu. Ece Dorsay hazırlayıp sunuyor. Alternatif Pop ve Raka yeni bir perspektif getiren sanatçı ve gruplar tanıtılıyor. Cumartesi akşam kuşağına da oldukça uygun düştüğünü söyleyebiliriz. Daankoda. Alternatif Pop ve Raka yeni bir perspektif getiren sanatçı ve gruplar. Cumartesi 18'de Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Ece Doğursay. Evet, Cumartesi günü e, kapsamı genişleyen, değişen bir programımız var. Cumartesi geceleri e, 2'de yayınlanan dip gürültü ve Açık Radyo ekibinden yine Songül Söğüt'ün hazırladığı ve sunduğu dip gürültü programı. Eskiden arşivden koridora yayılan sesler adını taşıyordu. Şimdi arşivi açmış olmalı kapsamı artık dinleme denemeleri. denemeleri safhasına geçmiş. Pazara geçersek yeni yayın döneminin 34. yayın döneminin son gününü. Ee, yeniden bir program var pazarları pazar sabahı 10'da Melomania bohçacılar tarafından sunuluyor. Bu da Açık Radyo ekibi aslında yine e, içinde bir klik. ...diyebiliriz bohçacılara... ...isim evet. vermeyelim... ...hizip değil ama bir klik... E, ...bohçacı... ...daha önce de Melomanya adlı bir programımız vardı... ...onun bir devamı hatırlayacaklardır... ...dinleyenler... ...dikkatli dinleyenler... Melodik Rock merkezli bir müzik programı... ...pazar sabahını da uygun olduğunu düşünüyoruz... ...pazar günü bir saat değişimi... E, ...var aslında... E, ...saat 16'da artık... E, ...öteki caz programı var... Daha önceki yayın döneminde e, 17'deydi pazarları. Bir saat önce yılında öteki caz uzun süreden beri devam eden bu deneysel e, caz programı. Şevket Akıncı, Volkan Terzoğlu, Korhan Erel ve Robert Rail tarafından hazırlanıp sunulan program. Özgür caz ve özgür doğaçlama üzerine artık 16'da olacak onu da vurgulayalım. Yine bir saat değişikliği var e, pazar günü. Evet e, Aykut Köksal'ın... Hazırladığı ve sunduğu Modernin Sesi programı müziğin 400 yıllık serüvenini hikaye eden program. Pazar günü klasik kuşağı artık Modernin sesinin de katılımıyla daha bütünlüklü hale geldi diye düşünüyoruz. Böyle bir yer değişikliği var. Gün ve saat değişikliği var. Ee, bir saat değişikliğimiz daha var pazar günü. Ee, daha önce gece ikilerde pazar günü yayınlanan Karanlığın Çocukları Aylin Ünal tarafından hazırlanıp olan Karanlığın Çocukları Büyü evet. Müzikleri alt başlıklı e, son derece ilginç bir program e, aslında kendi kitlesi de yayınlandı saate rağmen olduğunu söyleyelim artık daha erken bir saatte 24'te pazar günleri 24'te yayınlanıyor gece yarısına geçti evet ama hala karanlığın çocukları e, yaş biraz ilerlemiş edildi. olabilir tabii abi, o yüzden <gülüyor> bir yeni programda Var. Bu yeni, son yeni programımız pazar akşamları. Daha doğrusu pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 2'de Rambo Mozart. Evet Mert Öztekin'in programı Rambo Most, Mozart. Ee, bana göre de yeni yayın döneminin en güzel teaserlı programı artık dinleyip siz karar verin. De, Rambo bırakalım. Mozart diye mi okuyacağız? Mozart diye mi? Onu sorarız sonra. İkincisiymiş Rambo Mozart diye okuyacakmışız. Evet. Saat 2'de ayakta kalmaya değer diyoruz. Ve teaserine kulak veriyoruz. ,555. 55 ,555. Rambo Mozart Pazar Geçesi Saat 2'de Hazırlayan Mert Öztekin Rambo Mozart Box Box Evet sevgili dinleyiciler işte böyle 34. yayın dönemi bu şekilde bir başlamış oluyor Tekrar söyleyelim 22 Nisan 2012 tarihinde sona erecek. Bugün başlayıp 34. yayın dönemi Açık Radyo'nun ve tam 1027 programcının 903 program yaptığı bir döneme hep birlikte hoş geldik. Aslında... E, 201 programcının 139 program yaptığı dönem toplam rakamları verdiniz Siz <gülüyor> evet, o günleri toplam. de göreceğiz inşallah 3. <gülüyor> 4. ve 5. kanalları kurduğumuzda <gülüyor> <gülüyor> evet eh, bu şekilde e, bitiriyoruz bu tanıtımı. bu dönem ara veren ve ayrılan e, programcılarımızı analım şimdi ve onlara teşekkür edelim Banu Zeytinoğlu Batu Mutlugil Cenk Akyol Çiğdem Öz Tabak Emine Çaykara, Haziran Düzkan, Irmak Tuna, Ertuna Hovason, Murat Lostar, Müge Yıldız, Nazlı Gürlek, Nermin Bayçın, Uğuz Tanrıdağ, Ömürden Bakaç Han, Özge Görke, Özgür Çiçek, Serkan Köybaşı, Şemsa Denizsel, Teyfur Erdoğan, Turgut Yüksel, Yaprak Melike Uyar ve Zeynep Küpeli. Çok teşekkür ederiz. Her zaman açık radyo onlara açık. Bunu söylemeye bile lüzum yok. Evet. Zaten ilerleyen dönemlerde bir kısmı tekrar bizimle de beraber Hı, olacak. olacak. Yeni dönemin bu spotları, jingle'ları, teaser'ları için bize ses ve altyapı desteği veren dostlarımızı da sayalım hemen. Deniz Koloğlu. Didem Gençtürk. Eli Haligua. İştar Gözaydın. Mert Öztekin. Ömer Şahin. Pınar Aygün. Tolga Coşkun. Ve Volkan Ağar. Onlara da çok teşekkür ederiz. Bu evet. şekilde. Yeni yayın dönemimiz hayırlı olsun. Evet herhalde bu şekilde bitiriyoruz. Hepinize hayırlı, uğurlu olsun. Bir parça çalmıyoruz artık ve hoşça kalın diyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Açık gazete. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için... ...212 alan koduyla... 343 41 41